Üçüncü ayrım. Minibüste havaya uçuşumuzu kulaklarını elleriyle kapatmış yere tükürmüştü. Mevlüt de çekiyor mudur senin çektiğin acıları Erdal diye sormuştu kardeşi. Hiç şüphen olmasın demişti Erdal. Kışın eksi kırk derecede nöbetde duruyor. Donuyordur. Yazın güneşte beyni eriyordur. Öldürüyor ve ölmekten korkuyordur. Tıpkı benim gibi. Sağ dönerse varacağım ona. Babam duymasın. Duyarsa duysun ben kararımı verdim demişti Elmas Bir akşamüstü Elmas gelmiş kardeşinin karşısına dikilmişti Mevlüt izne çıkacak haftaya onun yanına varacağım Bana nikah kıyacak kaçmama yardım et demişti Babam öldürür seni ölüm kaderim olmuş benim Ya babam beni öldürecek ya ben kıyacağım canıma Değil bir konuşma Mevlüt'e kaçamazsam asacağım kendimi ''Bunu sen buradayken yapacağım ki cenazemde bulunasın. Toprağımı üstüme sen atasın. Senden başka kimsem yok derdimi paylaşan, sen benim karın bir kardeşimsin'' demişti ikizine. ''Ya kaçmama yardım edersin ya da kara toprağa gömülmeme. Artık kararını sen ver.'' Ellerini karnının üzerine kavuşturmuş, boynunu yana büküp bakmıştı gözlerin içine. ''Yüklü müsün yoksa?'' ''Elmastam hayır'' diyecekken, Dilini ısırıp susmuştu. Yanıtlamamıştı kardeşini. O gece sabaha kadar uyumamıştı Erdal. Öğüre öğre dolaşıp durmuştu evin etrafında. ''Bizinki yine tükürüp duruyor.'' demişti anası kocasına. ''Buna ne yedirsem de kessen bulantısını. Yarın bir gidip bakayım dedeye. Belki bir çaresini bilir.'' ''Gebe karı gibi öğren herife ne yapacak dede?'' demişti Huşit. ''Tıka kulağına zıbar uyu. Haydi.'' Sabah erken arka bahçede çamaşır yıkayan kardeşinin başına varmıştı Erdal. Topla çıkının Allah'ın belası demişti. Yarın şehre varacağım, işlerim var. Sen de peşime takıl benimle in. Sonra ne halt edersen et. Gerisine karışmam. Babamın seni bulamayacağı bir deliye gir de bana vizin azabı çektirme. Yeteri kadar dayak, kötek, küfür, kam ve ceset gördüm. Daha fazlasına dayanamam. ''Cehennemi dibine git ama sakın ne bana ne babama gözükme bir daha.'' Ertesi gün iki kardeş erken çıkmışlardı yola. ''Kız Erdal'ın torbasını otobüse kadar taşıyıversin. Yolluk koydum içine.'' demişti anası. Oğlu anasının siparişlerini bir de tükenen ilaçlarını alacaktı sağlık ocağından. Bankadan asker aylığını çekecekti. Mektuplarını postaya verip dönecekti kasabaya. ''Erdal'ı otobüse kadar götüreyim.'' ''Dönüşte teyzemgile uğrarım.'' demişti Elmas. Kerevetin üstünde bir karış suratla oturan anasıyla babasına. ''Gözüm görmesin zati seni.'' diye yanıtlamıştı babası. Erdal kasabaya geri dönüp otobüsten indiğinde babasını onu beklerken bulmuştu durak yerinde. Elmas henüz eve dönmemişti. Teyzesi gillere de gitmemişti. Onunla şehre mi inmişti acep? ''Ben otobüse bindim. O eve dönecekti.'' demişti Erdal gözleri yerde. Hurşit endişeliydi. Kızın kaçmış olabileceğini kondurmak istemiyor, hep başına bir şey geldiğine yoruyordu. Akşam evde, doğruyu söyletmek için Hacer'i eşek sudan gelene kadar dövmeye başlayınca Erdal avluya kaçıp kusmuştu. Anasının, kaçırttın işte kızımı, inadın yüzünden, dayakların yüzünden kaçırttın diye çığlıklarını duyuyordu dövülürken. Hurşit'in jandarmaya başvurmasını oğlu engellemişti. Bakarsın birkaç gün sonra pişman olur, kendiliğinden çıkar gelir, Dalanıp budaklanırsan eve alamazsın bu sefer baba demişti. Bekle hele, ne diyeceğim hele güne, eze halaya yolladık de, akrabalara gönderdik de, jandarmayı karıştırma, mahallenin ağzına düşmeyelim. Oğlunun sözünü dinlemişti ama ben o herifi vuracağım demişti sonunda, o mevbüt denen herifi denip deşik edeceğim. Mevlüt asker ocağında baba demişti Erdal. Kızını birliğe sokacak hali yok ya. Askerdeki adam kız kaçırabilir mi? Salih ile varan bir yol. Belki oraya sığınmıştır. Salih amca senin rızdan olmadan almaz kızı içeri. Belli olmaz demişti Hurşit. Dayanmıştı Mevlüt'ün babasının evine. Delinip durmuşsun kızın oğluma gönül düşürdü diye. Alevi gelene ben pek mi meraklıyım sanırsın demişti Salih. Kız içeride ise... Çıksın gelsin yanıma Kızımız yok burada Gidişine hurşit O gelse ben almam zati Bir öğrenirsen burada olduğunu Yıkarım evi başınıza Ağzını topla Bilesin ki senin kızını önce ben oğluma yârettirmem Dini bütün gelin isterim ben Salih Koca kafa Salih Beğenmediğim biz Sizin gibi camide namaza durmuşkene Komşunun emanetteki pabuçlarını çalanların Taifesinden değildik Secdeye varırken bile günahlarınızın çokluğundan yüzle bakamayıp gıçınızı dönüyorsunuz birbirinize. Susulan, mumsöndü papazı, Allah'ın adını ağzına senede bir kere alan herif. Salih ve Hurşit birbirlerine girmişlerdi. Azgın boğalar gibi dövüşmüşler, ancak konu komşu başlar toplandığında, araya girenlerin sayesinde zor ayırmışlardı, kan revan içinde. Oğlum kızıma elini sürerse, Vururum onu demişti Hurşit Topallaya topallaya evine dönerken Ben sana bunu ödeteceğim Hurşit Diye bağırmıştı Salih arkasından Kırılmış dişi avucunda Ahtım olsun bunu ödeteceğim sana Ocağı dağılası Benim kızım yok artık Bundan böyle kızım yok benim Bunu hepiniz bilesiniz Demişti Hurşit evine vardığında Ya benim günahım ne Diye sormuştu anası Gözlerinden yaşlar akarak ''Benim de kızım yok artık. Gitti gider elmasım.'' Elmasın adını kimse almamıştı ağzına bir süre. Horşit kızın kaçması, evdikleri suçuymuş gibi kimseyle konuşmuyor, kimsenin yüzüne bakmıyordu. ''Ne olmuş? Kızı kaçan ilk baba o mu? Herkesin kızı kaçıp kaçıp gidiyor. Başlık parası derdine. Nikahını bastırıp dönüyor. Ne var bunda?'' demişti Hacer.'' kızının hayatta olduğunu Meluta kaçtığını öğrendiğinden beri sakinleşmiş hurşit'in üstüne gitmez olmuştu yüzü yerdeydi ama hiç olmazsa kızının sağ olduğunu biliyordu şimdi ana oğul gerçeği söylememişlerdi hurşit'i ama bal gibi biliyordu hurşit de elmasın mevlüt'e kaçtığını bilmez diye geliyor ve kızının adını ağzına almıyordu sanki elmas adında biri hiç yaşamamıştı evlerinde Yaşam akıp gidiyordu her şeye rağmen. Evin içindeki itiş kakış, dayak ve gözyaşı sona erdiğinden beri Erdal'ın kusmaları, övülmeleri azalır gibi olmuştu. Bir süredir geceleri tüküre tüküre dört dönmüyordu bahçede. Yatağında kıpırdanıp duruyor ama kendini dışarılara atmıyordu. Tam beş kutu hap tüketmiş, düz bütün durgunlaşmıştı. Onun ağzında lafı, hurşitin dilinde küfrü, Hacer'in de kızının ardından döktüğü gözyaşları azalmıştı zaman içinde. Hurşit'in yanında adını ağızlarına almıyorlar ama... ...o evden çıkar çıkmaz hemen elmastan konuşuyorlardı ana oğul. ''Nikah basar mı mevlüt kıza?'' diye soruyordu Hacer oğluna. ''Basar ana.'' ''Ya basmazsa?'' ''Basar.'' ''Bir de çocuk düşürürse kanına.'' ''Fena mı? Torun sahibi olursun işte.'' ''Bir çocuk olursa babam belki affeder.'' ''Dayanamaz.'' Affeder Yanıtlamıyordu anasını Erdal Elmasın kaçışına yardım ettiği için vizen azabı çekmeye başlamıştı için için Zamana bırakılsa ikna olur muydu acep inatçı babası Hata mı etmişti kardeşine yardımcı olmakla Ama elmasın babasından yediği dayakları düşündüğünde Pişmanlık duyguları kuş olup uçuyordu gönlünden Çocukluğunda bile sakin olan oğlan Askere gittikten sonra dayağa, şiddete hiç dayanamaz olmuştu bir gün iki sıska sarı benizli sakallı genç bitti kapıda. Hacer'e Erdal'ı sordular. "Kimsiniz?" diye sordu Hacer. "Askerden arkadaşları mısınız yoksa mayından kurtulanlardan mısınız siz de?" "Heya, öyleyiz." dedi gençlerden biri. "Erdal, bak asker arkadaşların gelmiş." diye seslendi içeri Hacer. Öfürmesi azaldı Allah'a şükür. "İlaçlar iyi geldi." diye bilgi verdi kapıda dikilen gençlere. Yanına gelen oğlunun konuklarına şaşkın bakışını fark etmedi. Ocakta aşı vardı kaynamakta olan, içeri girdi. Az sonra ikramda bulunmak için mutfaktan çıktığında gençlerin avluda konuştuklarını gördü. Erdal sinirli gözüküyor, eliyle koluyla hareketler yapıyordu. Ara sıra yükselen seslerini duvarın önünden geçen olursa hemen indiriyorlardı. Hacer'i kapıda görünce hepten sustular. Bir süre ne yapacaklarını bilemeden durdular Sonra sarı benizli patlak gözlü olanının İyi düşün dediğini duydu Hacer Sonra pişman olmayasın İyi düşün Oğlu kendisine uzatılan kağıt parçasını alıp Pantolonun cebine soktu Gençler avlu kapısını bile arkalarından kapamadan Hızlı hızlı uzaklaştılar Erdal eve girdi Döşe üzerine upuzun yattı sırt üstü Kimdi bunlar? Askerden değiller miydi Diye sordu Hacer Hayır kimdiler Hiç nasıl hiç oğul Neyi düşünecekmişsin Elmastan haber mi getirdiler yoksam Yok ana e, Ne verdi o eğri boyunlu olan sana Hiçbir şey Verdi gördüm cebine soktun Kızın adresi falan olmasın Ana öyle olsa Sana söylemem mi Salih'in adamları mıydılar yoksa Konuşup duruyormuş kahvede Ocağını kurutacağım Hurşit'in diye Onun adamlarıysa babana söyleme emi Ataşa körükle gitme sakın Hacer oğluna böyle dedi ama Akşam Hurşit eve döndüğünde ilk işi iki sakallı genci kocasına gammazlamak oldu Bu kez Hurşit dikildi oğlunun başına Erdal kalktı yattığı yerden Babasını alıp dışarı çıktı Hacer dolandı durdu odada Bir şeylerin döndüğünün farkındaydı Usulca gidip kapının dibine sindi Baba oğlun konuştuklarını duymaya çalıştı. Aman oğul sakın ha, aman oğul sakın ha, yakma bizi sakın ha. Biz bu işler fayda görmedik, bu defterleri çoktan dürdük diyordu kocası. Amanin diye çöktü Hacer kapı dibine. Amanin bir bu bela eksikti başımızda. Sen bizi koru Allah'ım, sen bizi koru. Bir süre dizlerini dövdü, sonra toparlanıp kalktı. Konuşulanları hiç duymamış gibi Ayakların ucuna basa basa Geri geri odaya girdi Sanki duymazlığa gelirse Sıvışacakmış gibi başlarından bela Soğuk sual etmedi ne oğluna Ne de kocasına Sabaha kadar gözünü kırpmadan yattı döşeğinde Bildiği tüm dedelere Yatırlara bildiği tüm duaları okudu Yalvardı oğlunu korumaları için Tan ağrırken Zır zır zırıldanıp durma hele Zıbar uyu Bizimkinin sinek vuracak hali yok. Nerede kalmış daha çıkmak. Gönlünü ferah tut, dedi hocası. İhbar. Erdal'ın hastalık izninin bitimine az kalmıştı. Birkaç güne kadar birliğine dönecekti. Oğlu yakında gideceği için karalar bağlayan Hacer, sakallı piçlerin ziyaretinden beri, Erdal bir an önce orduya sağ salim kestiğim olsun istiyordu. Oğlanın gitmesine şurada ne kaldı? Artık suratını sallayıp durma Hayır dua almaya, helalleşmeye sen de katıl. Oğlunla beraber git konu komşuya demişti. Salih'le yaptığı kavgadan sonra insan içine çıkmaya utanan kocasına. Erdal'ın sevdiği gözlemeleri keşke ki dürümleri pişirmeye koyulmuştu. İşte o günlerin birinde gelmişlerdi. Hava karardıktan sonra ihbar aldık demişlerdi. Yataklık yapıyormuşsunuz eşkiyaya. Haşa, oğlum oldu da asker Eşkıyaya karşı savaşırken az kaldı öyle yazdı. Biz onlardan değiliz demişti Hurşit. Hakkınızda ihbar var. Bizim kimseye düşmanlığımız yok derken başını eğip susmuştu. Onu ihbar edeni anlamış gibi. Gelenler yer sofrasında duran yemeklerin üzerinden yürüyüp geçerken onları engellemeye çalışan Hacer'i göğsünden itip yere düşürmüşlerdi. Karısının yardımına koşan Hurşit'i Silahların kabzasıyla yere yakıp Postallarıyla kafasına basmışlardı Babasını ellerinden kurtarmaya Asker kimliğini göstermeye çalışan Erdal'ı Tekmeleye çekmeleye doğarın yanına kadar sürmüş Ağzından burnundan kan fışkırana kadar tekmelemiş Dipçiklemişlerdi Evde açılmadık sandık, dolap, çekmece bırakmamışlar Açamadıkları kapıları tekmeyle kırmışlar Yorganları yatakları dediklemişler Erzakı yere saçıp çiğnemişler, ellerine geçirdiklerini kırıp dökmüşlerdi bir manga silahlı adam. Sanki çocukluklarından beri analarından babalarından, mahallenin itlerinden, okuldaki hocalarından, askerdeki üstlerinden yedikleri tüm dayakların acısını ellerine düşmüş bu üç kişiden çıkartıyorlardı. Tüm gönül kırıklıklarının, yoksulluklarının, ezilmişliklerinin, horlanmışlıklarının hesabını ödetiyorlardı. İçlerinde birikmiş kin, kızgınlık, umutsuzluk, düş kırıklığı ve intikam duyguları Birer yumruk veya tekme olup iniyordu yere yığılmış üç insanın sırtına, göğsüne, suratına Erdal kafasına yediği darbeden sersemlemişti Yattığı yerde gerçekle rüya arasında gidip gidip geliyordu Dipçik beline inerken bu karakol baskınında öldürülen kardeşim için diyen sesini mi işitiyordu bir adamın Sonra kulakları sığır eden bir patlama. Gövdesi minibüsün tavanına çarpıyordu şiddetle. Ömer'le alt alta üst üste savrılıyorlardı ağaçların arasına. Pusu, alçak pusu, yandım diye bağırıyordu Necati. Hayal meyal duyuyordu az önce minibüste tam önünde oturan arkadaşını. Necati'nin bacığı hemen onun yanı başındaydı şimdi. Oysa Necati'nin sesi çok uzaklardan geliyordu. Bir tekme daha. Yataklık yaparsın ha Ocağımızı dağıtan hainlere yataklık yaparsın ha Bir tekme daha Hacer'in bazlamaları uçuşuyordu havada Göğsünde, burnunun deliklerinde Göz çukurlarında Ağzında Ömer'in etleri Öğürüyordu Terörist üzerine işedi diyordu Hastane koğuşunda Yanımda yatan çavuşun ağlamaklı sesi Keşke öldürseydi beni Çok gücüme gitti Erdal'ın gözlerinin önünde bacaklarını yana açmış, ağzının tam ortasına işeyen biri vardı. Terörist, Erdal'ın ağzına dolan Ömer'in etlerine işiyordu. Terörist, jandarmaya dönüşüyordu. Tekrar terörüste, tekrar jandarmaya, tekrar terörüste dönüşüyordu. Yüzündeki sıcak ıslaklığı silmeye çalışıyordu eliyle. Kan, boş versene diyordu Erdal. Yanında yatan çavuşa, hayattasın işte, öğürüyordu. Öğürmemek için yanındaki çavuş gibi yaralanmaya, ameliyat olmaya razıydı. ''Yataklık yaparsın ha? Al sana, al sana.'' Tekme Gücüne gidiyordu ama, çok gücüne gidiyordu. Tekme Eğri boyunlu oğlan bir kağıt parçası tutuşturuyordu eline. ''Bekliyoruz.'' diyordu. ''Nasılsa geleceksin. Geciktirme, yoksa karışmam.'' Tekme ''Bu size ders olsun.'' Tekme Terörüste yataklık yaptığınız haberini bir kere daha alırsam Beter ederim ha Çarpan kapının sesi Annesinin kuzumeler gibi kesik kesik inlemeleri Uzaklaşan postal sesleri Ömer'le alt alta üst üste savruluyorlardı Yüzü ıslaktı Bir zaman sonra önce kurşit doğrulmuştu yerinden Duvarlara tutuna tutuna karıtım yanına kadar gitmişti Hacer ve Erdal kıvrılmış kalkmışlardı yattıkları yerde. Oğlunun övürtüsünü duyunca o yana yürümüştü zorlukla. Günlerden biri övürmeyen Erdal, yerde dertop olmuş, ağzından, ağzında olmayan bir şeyleri çıkarmaya çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hürşit elleriyle kulaklarını kapatmış, yeniden yere çökmüştü. İçi çekiliyordu, kulakları diyor. Elleri ayakları donuyordu Kendine geldiğinde Ensesinde müthiş bir ağrı vardı Gül ışığı dolduğuna göre Odaya sabah olmuştu demek Doğruldu Şaşkın şaşkın etrafına bakındı Sokak kapısının önünde Oğlunun uzun boyunun öne doğru Eğilmiş suretini gördü Güneş arkadan vurduğu için Yüzünün hatları seçilmiyordu Baba Ben gidiyorum Birliğine mi oğul Hayır baba Nereye gidiyorsun oğul? Gidiyorum baba Gidiyorum ben Ah diye uludu Hurşit Ah Ah Salih Gözün kör olsun Soyun sopun kurusun Salih Hurşit karısı Sabah güneşinin donuk ışığına karışarak Bir hayal gibi akıp giden oğullarını Bir daha hiç görmediler Akşam yemeği Yahu birader Dedi vali şu bizim Başbınar Köprüsü'nün ne biçim bir kaderi varmış? Birkaç gündür dosyaları inceliyorum da Sanki yukarıdan biri bu köprünün yapılmaması için feleği özel görevlendirmiş 71 yılından beri uğraşıyorlar bu köprü için Dedi başkan Bana sorarsanız akıntıya kürek çekiyorlar Her seferinde işe şeytan karışıyor Belki de her şey devletten bekledikleri içindir Dedi vali Azizim araştırdım Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi Her durumda başvurulan bir başka devlet yok Deprem olur Sel basar Yangın çıkar Vatandaş devletin yakasına yapışır Ona bir diyeceğim yok Ama oğluma, torunuma, yeğenime iş bul diye de devlete gidilmez ki Geçen gün Hilmi dede diye yaşlı bir adam geldi bana Ne istedi biliyor musunuz? Ne? Söyleyeyim şey İş? Hayır Ev, barınak Yine bilemediniz Erzak olmadı Para torpil Bin yıl düşünseniz aklınıza gelmez Karısı ölünce çok yalnız kalmış Evlenmek istiyormuş Ona karı bulalım istedi Yani devlet olarak bir çöp çatanlığımız eksik kalmıştı Eh çöp çatanlığa da soyunduğunuza göre Şu buzlu rakıdan bir yudum alın bari Efkar dağıtın dedi Doktor Raşit elindeki şişeyi valiye uzatarak Vali, kente nazır Esentepe'deki lokantanın geniş pencerelerinden birinin önüne kurulmuş sofrasında, o gün kendini ziyarete gelmiş Kemaliye Kaymakamını ağırlıyordu. Erzincan'ın belediye başkanı, bazı ileri gelenleri, Hüdayi adında bir müteahhit ve Ankara'dan birkaç konuk. Mehtaba karşı oturmuş, sohbet ediyorlardı. Bulutsuz gecede Erzincan, mütevazil ışıklarıyla ayaklarının dibine lacivert bir halı gibi serilmişti. Masadakilerin kimi rakı, kimi de bira içiyordu. Vali yeşilaycıydı. Onun bardağında soda vardı. Vallahi belki rahatlatırdı ama olmaz. Prensiplerimden vazgeçmek bana yakışmaz.'' dedi vali. ''Bir kere örnek olmaya karar verdik gençlere.'' ''İçemem.'' Başlarına dikilen garsona döndü. ''Şu sodaya bir iki parça buz atsana oğlum.'' dedi. ''Bari görüntüsü uyum sağlasın bizim doktorun aslan sütüne.'' Valinin adı Tokat Valiliği sırasında kapalı yerlerde sigara içmeyi ve meyhanelerde adam başına bir ufak rakıdan fazlasını yasakladığı için bir zamanlar basında dördüncü Murat'a çıkmıştı. Fazla kaçtığında kanlı bıçaklı kavgalara, yaralanmalara, ölümlere neden olduğu için içkiyi, sağlıklı yaşama olan tutkusundan dolayı da sigarayı yasaklamıştı Tokat'ta. Erzincan'da pek içki içilmezdi. Bu kentte de kola gibi boyalı meşrubatları yerine süt ve meyve suyu, beyaz ekmeğin yerine de kepekli ekmek ve bol spor kampanyası başlatmıştı gençler için. Neyse ki benim aslan sütünü inek sütüyle değiştirmiyorsunuz sayın valim dedi doktor. Raşit Bey dedi vali, bu kampanya sadece gençler ve katılmak isteyenler içindir. Zorla güzellik olmayacağını bilirim. Rahmetli Özal da Aydın'a tayinim çıktığında telaşlanmış. Orada turistler denize üstsüz giriyor. Aman ha, tokattaki uygulamalarını Aydın da yapma diye beni uyarmıştı. Bu devirde eli sopalı yönetim olur mu hiç? Siz beni basına çıkan yazılardan dolayı sahiden dördüncü murat zannettiniz galiba, cumhurbaşkanım demiştim. Afiyet olsun doktor, keyif senin. İster aslan sütü iç, ister inek. Ne aslan ne de inek. En iyi süt arı süttür. Arı dedi Ankaralı konuk. Sizin Hilmi Dede'ye bile yarar. Ee ne oldu sonra sahi? Hilmi Dede'ye karı bulundu mu bari? Hilmi Dede sekse devirmiş ama alacağı kadını kırkın altında istiyor. Hal böyle olunca bulunamadı dedi vali. Desenizle onun durumu da bizim köprü gibi ümitsiz vaka dedi kaymakam. Hilmi dedenin yaş farkı, benim şahit olduğum bir olayın yanında hiç kalır, dedi vali. 60'lı yıllarda Sungurlu'da kaymakam vekiliyim. Bir gün odama kızgın bir ihtiyar girdi. Elindeki bir tomar kağıdı neredeyse fırlattı masama. Baktım, evrakta 18'lik bir kızın fotoğrafı var. Dedenin yaşı dersen 85. Bu torunun resmi mi, diye sordum. Yahu dedi, bununla evleneceğim. Muhtar evlenme muamelemi yapmıyor. Muhtarı şikayete geldim. Dedim nasıl evleneceksin torunun yaşındaki kızla? Ne yapalım? Kızı bana sattılar. Demez mi? Yerimden fırladığım gibi adamın yakasına yapışmışım. Sonra öğrendim ki çorum dolaylarında kız satmak sıkça kullanılan bir tabirmiş. Eh o zaman Hilmi dedeyi öpüp başımıza koyalım diye lafa girdi Hücayi. Dün belediyeye geldi. Ben de oradaydım tesadüfen. Kafaya takmış ya evlenmeyi, gelinin yaş haddini kırktan 50'ye çıkartmış. Sebatkar adam, tıpkı bizim gibi kafasına koyduğunu illa yapacak. Biz de yüzümüze bir kapı kapanınca öteki kapıya koşuyorduk ya, o günleri sen de iyi hatırlarsın başkan. 71 yılında köprü yapımı iptal edildiğinde genel kurmaya bile başvurmuştuk da almıştık ağzımızın payını. Ne demişlerdi diye sordu vali Lojistik bakımdan Ordu için bir değeri yok Yapımı gerekli değildir Demişlerdi dedi Hüdayi Ama yılmamıştık Köprü yapamanın iptali kararını Danıştay'a götürmüştük Ee, Danıştay davayı reddetmişti Ne kadersiz köprüdür bu Dedi doktor Raşit Kadersizliği nereden geliyor biliyor musunuz Dedi vali Demin söylediğim gibi her şeyin devletten beklenmesinden. Yahu şu koca memlekette devletten başka kesenin ağzını açacak birkaç kurum, birkaç adam bulunmaz mı? Sayın Valim, dedi Hüdayi. Bulunur. Bulunmuştu da. Yalanım varsa şuracıkta taş olayım. Bu masada en az üç kişi şahidimdir. Davamızı reddedildikten bir yıl sonra, sil baştan tekrar karayollarına başvurmuştuk. Bize... Sizler haklısınız beyler denişlerdi Yasaya göre su altında kalan köprülerin yenilerinin yapılması gerekiyor Ama iş köprüyü yapmakla bitmiyor ki Köprünün bağlantı yolları maliyeti çok arttırıyor Ben hemen oracıkta er sözü vermiştim Siz köprüyü yapın Karşı taraftaki yolları biz hemşeriler üstlenip hazır edeceğiz diye Edebildiniz mi bari diye sordu vali Etmez olur muyuz? Okumadınız mı dosyalarda? Daha oraya kadar gelemedim dedi vali. Her bir dosya nah kadar. Baş ve işaret parmaklarıyla on santimlik bir kalınlık gösterdi. Köprüye dair geçmiş zaman evrakı karıştırmaktan başka işlerimiz de var bizim. Ben size arz edeyim de siz hiç dosya okumaya zahmet etmeyin dedi Hüdayi. Yıl 1972 aylardan Ağustos. Kurbanımızı keserek sözünü verdiğimiz yol inşaatına başlamışız. Parayı nasıl buldunuz Allah aşkına? Kaynak yaratabildiniz mi? Yaratmaz olur muyuz? Çalmadığımız kapı kalmamıştı. Karınca kararınca herkesten yardım istemişiz. Yetmemiş, İstanbul'a, Ankara'ya da kol salmışız. Orada yaşayan varlıklı hemşerilerin üstüne gitmişiz. Vicdanlarına seslenmişiz. Herkes bu kampanyaya katılmış. ''Deme'' dedi vali, içinde bir umut yeşermeye başlamıştı. ''Yalanım varsa şurada öleyim'' dedi Hüdayi. ''Başpınar'dan Kavacı'a kadar on dört köyden para toplamışız. Para getiremeyenler yol inşaatında bizzat çalışmış. Has adam meğer boğulmuş bölgemizde sayın valim. Bu dayanışmayı kolay kolay başka diğer de bulamazsınız. Biz Kemaliyerler olarak iki yıl içinde tamamlamışız yolumuzu. Verdiğimiz sözü tutmuşuz yani.'' Dernek olarak fazlasını bile yaptık, dedi Kemaliyeli Necmi Bey. Biz bağlantı yollarımızı bitirdiğimizde Kevan Enikon'u tutmaya başlamıştı. Başpınar ve Aksevüt köprülerinin su altında kalacağı kesinleşti. Duyduk ki köprülerin enkazı sıfışa çıkıyor. Hemen almak için başvurduk ama alamadık. Niye? Çünkü köprüleri ancak bir belediye veya bir kamu kuruluşu alabilirmiş. Köprüleri isteyen belediye falan yok o sırada. Şurayıp gidecekler. Hüdayi Kemaliye Belediyesi'nden muhtimetlik belgesi talep etti, vermediler. Sanki fakirin oğluna zengin kız istemişiz. Olayışa şey bak sen, sökülen köprünün enkazını istemişiz alt tarafı, dedi Hüdayi. Kemaliye Belediyesi vermedi de ne oldu? Arapkir Belediyesi'nden aldım belgemi ve 20 bin lira karşılığında köprüyü söküp yol kenarına istif ettik. Roman olur bu köprünün çektiklerimiz. Roman dedi doktor. Köprünün enkazını ne yaptınız Allah aşkına? Elinizde kalmadı mı? diye sordu kaymakam. Hiç kalır mı? Köprü dubalarına başka dubaları ekleyip üzerlerine bir kayık yaptık. Ama doğru dürüst kürek çekmesini bilmediğimiz için aylarca suyun üzerinde bir o yana bir bu yana odalaşıp durduk o başka. Derken bir motor hevesi çöreklendi yüreğimize. Hani bir motorumuz olsa da ''Şöyle yan gelip kurulsak, motor gurul gurul çalışırken çabucak geçirersek karşı yakaya dedik. Eşref saatine gelmiş, karayolları bir motor verdi bize. Hurda demirlerimizin parasıyla kayığımızı büyüttük. Motorumuzu taktık kıçına. Başladık ufak tefek araçları taşımaya. Bu kez dikilmez mi karşımıza iç sularda gemi çalıştırma tüzüğü? Rakısından bir kocaman fırt çekti adam. Bir lokma beyaz peynir attı ağzına çiğnerken anlattı tutturdular hani bunun kaptanı makinisti personeli diye ula bizim dubalara çaktığımız kayık gemi değil ki kaptanı olsun Allah'tan üstümüze gelmediler fazla kafasına kaptan kasketi geçirdiğimiz bir hemşirenin kumandasında yıllarca iki yak arasında gidip geldi bizim motorlu kayık hala da iyi kötü hizmet veriyor işte Hüdayi dedi vali Görüyorum ki sen azimli, tuttuğunu koparan bir vatandaşsın. Dernekçilik deneyimin de var. Gel, el ele verelim. Her şeyi devletten bekleyeceğimize, bu köprüyü hem özel idarenin hem de halkın katkısıyla kotaralım. Devlet-millet işbirliğinin mümkün olabileceğini ispat edelim. Ne dersin? Sayın Valim, dedi Hüdayi. İyi dersin de benim ümitlerim kırılmış durumda. Hele bir dosyaları incele de bak. Nasıl her seferinde yokuşa sürülmüşüz?